Değerli dinleyenler, yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha bizleri Akrafen frekanslarında bir araya getiren Rabbimize hamd ederek programımıza başlıyoruz. değerli dostlar. Daha 6 yaşlarındayken körpe dimalarımıza işlenmeye çalışılan, tahsil hayatımız boyunca da bin bir türlü şekle girerek bizimle birlikte olan ve adına matematik denilen derse daha ilk öğretimin en alt sınıflarından başlayarak öğretim programlarında geniş bir yer ayrılır. Eğitimde yıllar ilerledikçe İlgi alanları ve meslek seçimlerine göre matematiğe ayrılan zaman bir kısım programlarda daha da çoğalır, diğer programlarda kısmen azalsa da dersler arasında matematik dersine hemen her zaman yer verilir. Bu durum matematiğin ne olduğuna, niçin bu kadar önemli bulunduğuna dikkatimizi çekmektedir. Efendim, matematik nedir sorusuna bazı kaynaklar aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı şeklinde bir tanım verirler. Bu tanım, matematiğe sadece ilk öğretim düzeyinde bakınca yeterli gibi görünse de daha geniş bir açıdan bakıldığında ise yetersiz kaldığı fark edilir. Çünkü sayı ve ölçüyü temel almayan matematik de vardır. Ayrıca matematik yalnızca niceliklerin özelliklerini değil, sistemlerin özelliklerini de inceler. Ayrıca matematiğin diğer bilimlerden destek almamak, kendi kendine üretmek gibi özellikleri de var. Dolayısıyla matematiği bir tanım cümlesinin içine sığdırmak zor görünüyor. Bu noktadan hareketle matematiğin konusu nedir sorusuna belki şöyle bir cevap verilmesi daha doğru olur. Matematiğin konusu sayılar, şekiller, kümeler, fonksiyonlar ve uzaylar gibi soyut kavramlar ve bunların arasındaki ilişkilerdir. Matematikçi bu varlıkların yapılarını ve özelliklerini inceler ve bunlarla ilgili genellemeleri ortaya çıkarır. Matematikte bilginin üretilmesinde izlenen yol, matematiğe hastır ve ispatlama olarak adlandırılır. Matematik düşüncenin geliştirilmesine hakim olan bu yaklaşımın adı, tümden gelimdir. Tüme varım yoluyla yapılan matematik ispatlar da var. Bunlar ya elemanlarının tamamı incelenebilecek kadar az olan sonlu kümelerle ilgilidir veya tümden gelimle ispatın mümkün olmadığı durumlardır. Bu ispat yönteminde de elde edilen sonuç genel için doğrudur. İspatlama yaklaşımlarındaki bu durum, matematik bilgi, deneye dayanmayan ama deneyle doğrulanabilen bir bilgidir şeklinde ifade edilebilir. Fizik, kimya, biyoloji ve diğer bilimlerden yöntem olarak ayrılışı buradadır. Ayrıca matematik, diğer bütün bilimlerin gelişmesine katkı verir. Ancak kendi gelişmesinde diğer bilimlerden yararlanmaz. Yani matematik bilgi, yine matematik bilgi yardımıyla üretilir. Bu özellikleriyle matematiğe bir bilgi alanı olması, kendisine has dili olan bir iletişim aracı olması, ardışık ve yığılmalı bir bilim olması, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenmesi, İnsan beyninin oluşturduğu bir soyutlama olması, birçok bilim dalının kullandığı bir araç olması ve bir düşünce biçimi olması olarak ifade edebiliriz. Matematiği somut ve soyut oluşuna göre ikiye ayırmak mümkündür. Somut matematik, pratik hesaplamalar, problem çözme ve ölçme yaparken kullandığımız matematiktir. Buna faydacıl ya da sosyal değer taşıyan matematik diyebiliriz. İkincisi ise matematiğin kendi iç tartışmalarının yer aldığı matematiktir. Teoremlerin ispatı, sayı sistemlerinin kurulması, yeni matematik yapıların ortaya çıkarılması ve bunların iç dinamiğinin açıklanması bu kapsamdadır. Bu tür matematik pür matematik olarak bilinir ve soyuttur. Pür matematiğin hayatla ilişkisi zaman içinde oluşmaktadır. Gelişmesi sadece insan zihninin merakını gidermeye ve gerçeği bulma uğraşına bağlıdır. Değerli dinleyenler, Matematiğe farklı cephelerden bakıldığında değişik bazı sınıflamalar da yapılabilir. Bunu şu şekilde yapabiliriz. 1- Matematiğin konu alanları A- Sayılar B- C- bir, C- Ölçüler D. Şekiller ve cisim. E. Veri işleme yani istatistik. 2. Matematiğin uygulama alanları. A. Pratik etkinlikler. Bilgi ve beceri kazanmak amacıyla günlük işleri yürütmede kullanma gibi etkinlikler. B. Gerçek hayat etkinlikleri. Bir köprü yapımında ya da bir direğin boyunu hesaplama gibi etkinlikler. C. Matematiğin kendi iç tartışmaları. Teoremlerin ispatı, cebirsel yapılar oluşturma ve matematik problemlerinin çözümü için kullanma. 3. Matematiksel yollarla çalışma. Yani matematiğin hayatı etkileiş biçimi. A. Genel kullanım. Bir iş yaparken ihtiyaç duyulan matematiği kullanma matematiği kullanarak bir işi planlama, elde edilen sonuçların gerçeğe uygunluğunu test etme gibi kullanımlar. d. İletişim kurma, matematik bilgiyi anlama ve yorumlama, bir işle ilgili mantık yürütme, bir soru üzerine konuşurken matematikten yararlanma, bir çözümün sonuçlarını anlamlı biçimde sunma gibi kullanımlar. c. Muhakeme etme, hipotez kurma ve genelleme yapma, tahmin etme, ispat etme, ispatı reddetme, tanım yapma ve verilere bakarak sezgide bulunma gibi kullanımları sayabiliriz. Bu açıklamalar çerçevesinde de matematiğin ögelerini mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetik olarak sıralayabilmek mümkün görülmektedir. La ilahe illallah, Nur şebeni bulasın, Allah şure bulasın, e Doğru hakka eresin, La ilahe illallah, Allah Allah illallah. Akra efendim. Akra, akra, akra efendim, tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra, akra, Akra. Efendim İslam Bilginleri ve İcatları programımızda matematik ve yaşamın iç içe oluşunu anlatıyoruz. Değerli dinleyenler, Matematiğin doğuşu ile ilgili iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi, matematiğe insanın kendisinin icat ettiği, ikincisi ise matematiğin kainatta zaten var olduğu ve insanın onu zaman içinde fark ettiğidir. İkinci görüşü destekleyen, her gün rastladığımız ama dikkat etmediğimiz o kadar çok bilgi var ki etrafımızda. Kainatta her şey kararlı davranmaktadır. Bir filize dizili yaprakların filize yapışma noktaları arasında eşit açılar var. Fasulye filizi çubuğa tırmanırken tam bir hilis çizmektedir. Bir hilis bir noktadan belli yüksekliğe dolanarak çıkmak için en kısa yoldur. Gök cisimleri konik yollar üzerinde koşarlar. Ayçiçeğinin çiçeğinin tohumları biri sağa diğeri sola dönen ve birbirine kesen iki grup logaritmik sarmal şeklinde dizilmişlerdir. Işık düzleme deyince, dik doğrultuyla eşit açı yaparak yansır. Kainattaki kararlılığın matematikle iç içe oluşu apaçıktır. Bundan dolayıdır ki matematik yapmakla kainatı ve kainat içindeki olayları açıklayacak bilgi üretilir. Sonuç olarak matematik, insan zihninin kainattaki muntazam düzenlemeden aldığı ilham ve ilk hareketle tahmin yapmak suretiyle ürettiği bir bilgidir. Bu bilgi kainattaki diğer olayları yani sistemleri açıklamak için bir model oluşturmaktadır. İleri düzeyde matematik yapmak için çevrenin etkisine ihtiyaç kalmamakta, mevcut matematik materyal ve düşüncenin kendisi yeterli bir çevre oluşturmaktadır. Yani bir yerden sonra matematik kendi sorularını, buna bağlı olarak da araştırmalarını ortaya koymaktadır. Bu duruma matematiğin her alanından misaller bulmak kolaydır. Mesela üçgen, doğrusal olmayan üç noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçaların kümesidir tanımını biz yapmaktayız. Ve muhtemelen bu tanımlamanın çevreyi tanıma ve açıklamayla kısmen bir ilgisi var. Ne var ki üçgende yüksekliklerin, açı kenarortayların kenar ortayların bir noktada kesişmesi, dokuz nokta çemberinin varlığı ve bunun gibi çevreden ilgisiz, mevcut matematik bilgi üzerindeki araştırmayla ortaya çıkan gerçeklerdir. Değerli dinleyenler, Matematiğin nasıl doğduğu, Matematikçilerin matematikle uğraşma biçimlerine bakılarak da açıklanabilir. Matematikçilerin matematiği kullanma ya da matematik çalışma biçimleri iki başlık altında düşünülebilir. Birincisi araç olarak matematik. Matematik bir takım bilgilerle insan yaşamına destek veren bir bilimdir. Bu nedenle gereksinimler doğrultusunda oluşmuştur. Ölçüler, dört işlem tekniği buna örnek olarak gösterilebilir. Uygulamalı matematik olarak bilinen bütün matematik konuları, araç olarak üretilen matematik kapsamında ele alınabilir. İkincisi, amaç olarak matematik. Matematik, bu anlamda bir araç değil, bir amaçtır ve yalnızca bilme ihtiyacının ürünüdür, bir düşünme ve doğruyu arama uğraşıdır. Matematik bu uğraşın sonucunda ortaya çıkmıştır. Teorik matematikçilerin benimsedikleri bu anlayış sanal sayıların tanımlanmasını buna bağlı olarak karmaşık sayılar kümesinin kurulmasını beraberinde getirmiştir. Karmaşık sayılarda analitik fonksiyonlar teorisini doğurmuştur. Basit bir örnek olarak bir üçgende üç yüksekliğin bir noktada kesişmesini göz önüne alalım. Bu sonucun her üçgen için doğru olup olmadığının araştırılması bu düşünceyi ilginç bulan, Acaba bütün üçgenlerde böyle mi diye kafa yoran insanın işidir ve matematik bu tür yaklaşımlarla üretilmiştir. Üretilen matematiğin herhangi bir ihtiyacı karşılamasının ya da kullanılıp kullanılmamasının önemi yoktur. Yani matematik uygun zihinsel ortamlarda zihnin kendine bir soru sormasıyla başlamaktadır. Bu soru bilme ve anlama diyebileceğimiz duygudan kaynaklanır. Bu duygu da bir ihtiyacın sonucudur. Değerli dinleyenler, Sonuç olarak matematik, matematiğe karşı duyarlı kişilerin düşünme gücü sayesinde oluşmakta ve kendi iç hareketiyle gelişmektedir. Pratik ihtiyaçlarını öğrettiği matematik de vardır. Matematiğin ilk gelişmeye başladığı yer olarak kabul edilen Mezopotamya, Mısır ve Çin'de nehir taşımaları sonucu kaybolan arazi sınırlarını belirleme ihtiyacı ölçmeyi ve düzlemsel şekillerin tanınmasını, nehrin ne zaman taşıcağı ise takvimle ilgili ilk bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Harplerde üstün gelebilmek Doğal afetlere karşı koyabilmek gibi ihtiyaçlar, matematiksel temellere dayanan birçok yeni buluşun yapılmasına yol açmıştır. Özetle matematik alanında yapılan araştırmaların az bir kısmı pratik ihtiyaçtan, çoğuysa bilme ve anlama tutkusundan ileri gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet, top mermilerinin parabolik bir yol izlediğini tespit ederek, bundan dolayı havan topunu geliştirmiş, biruni, gezegenlerin güneş çerçevesinde elips yörüngeler çizdiklerini ortaya koymuştur. Bunlar ve fasulye filizi, ayçiçeği tohumları ve ışığın kırılması örnekleri göz önüne alınınca, kainatın en ince ayrıntısından tümüne kadar bir yapılar kompleksi olduğu, matematiğin ise bu yapıların, yani sistemlerin açıklanmasında başvurulan bir bilim olduğu görülmektedir. Efendim matematiğin sayfaları arasında gezintimize devam edeceğiz. Ama önce güzel bir eser dinleyelim dilerseniz. Değerli dinleyenler Matematiğin insan hayatındaki önemi ve bilimsel hayatın gelişmesine olan katkısından ötürü matematik öğretimi önem kazanmakta ve mevcut eğitim düzeninde matematik öğretimine daha okul öncesinden başlayarak ilk öğretim ve sonrasında geniş bir zaman ayrılmaktadır. Matematik öğretiminin amacı genel olarak şöyle ifade edilebilir. Kişiye günlük hayatın gerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme atmosferi içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır. İnsanın çevresi geometrik eşya ve yapılarla kuşatılmıştır. Kullanılan eşyaların tamamı çok çeşitli geometrik cisimlerin yalın ya da bileşik halleridir. Bunları tanımak, insan hayatının her anında sıkça yer alan ölçü aletlerini kullanmak ve elde edilen sonuçları yorumlamak temel matematik beceriler gerektirir. Televizyon ya da gazete haberlerindeki sayısal verileri ya da grafikleri anlamak yine bazı temel matematik bilgi ve beceriler sayesinde olur. İnsan, hayatında sıkça bir şeyleri karşılaştırma, daha iyi ve daha uygun olanı seçme durumunda kalır. Karşılaştırma varlıkların nitel ve nicel özellikleri üzerinde yapıldığı için, karşılaştırmada da temel matematik bilgilerden yararlanılır. Değerli dinleyenler, Lisede veya ortaokulda öğrendiğiniz herhangi bir matematik bilgiyi günlük bir işte kullandığınız oldu mu? Örneğin, Hayatınızda hiç ikinci derecede denklem çözme ya da benzerlik bağlantılarını kullanma durumunda kaldınız mı? Eğer kullanmadıysanız bunların öğretiminin gerekliliği sizce nasıl açıklanabilir? Problem çözmeyi öğrenme ve olayları problem çözme yaklaşımı içinde ele alma amacı da şöyle açıklanabilir. Bu yaklaşım, insanın çevresinde olup bitenleri anlaması, olayların nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkileri görmesi, bunlardan faydalanmasını sağlayacak bir düşünme biçimi geliştirmesini sağlar. Bu durum, yaygın bir deyimle, muhakeme etme olarak da bilinir. Burada söz edilen problem çözme yaklaşımının birkaç aşaması vardır. Bunlar, Kişinin bir güçlükle karşılaşması halinde bu güçlüğün kaynaklarını görme ve güçlüğü yalın olarak ortaya koyma, güçlüğü ortadan kaldırabilmek için kullanılacak olan stratejileri seçme ve planlama, bu stratejileri kullanarak güçlüğü giderme ve çözümü değerlendirmedir. Matematiğin burada açıklanan genel amacına ulaşması, bilgi ve beceriler bakımından bir birikim gerektirir. Bu bakımdan her düzeydeki matematik öğretiminin amacı, öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine uygun olarak çeşitlenme gösterir. Bu nedenle sınıflara göre matematik öğretiminin amacı, öğrencilerin düzeylerine uygun gerekli matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, bunların kullanıldığı yer ve durumları tanıtmak, kazanılan bilgi ve becerileri uygulayabileceği ortamlar hazırlamaktır. Böylece kişinin gerekli durumlarda bu birikimini kullanabilmesi mümkün olur. Değerli dinleyenler, ilk öğretim sonrasında öğrencilerin bir kısmı öğrenimini bırakıp hayata atıldığı için, ilk öğretim programları günlük hayatın gerektirdiği hemen her türden bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlarlar. Bunun yanı sıra öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri durumunda da, eğitimler için gerekli olacak temel matematik bilgi ve becerilerin kazandırılması da amaçlanmıştır. Bunları kısaca maddeler halinde sıralamak gerekirse, şöyle özetleyebiliriz. Matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayabilme, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme, problem çözme ve problem kurma yeteneğini geliştirebilme, Günlük hayatta sık karşılaşılan yüzde, kar, zarar, indirim gibi hesaplamaları yapabilme. Günlük hayatta gerekli olan yazılı ve zihinden hesap yapma becerisini kazanabilme ve yine günlük hayatta kullanılan ölçü, grafik, plan ve çizelgelerden yararlanabilme, geometrik şekil ve çizimleri tanıma, bunların arasındaki ilişkileri kavrayabilme, alan ve hacimlerini hesaplayabilme, sayı sistemini kavrayabilme, Cebirsel işlemler becerisi edinebilme, Denklem ve denklem sistemlerini kavrayabilme ve bunları günlük hayattaki problemlere uygulayabilme, Karşılaştığı problemleri tanıma, sınırlama, çözme ve bu çözümleri değerlendirebilme, Basit trigonometre bilgisine sahip olabilme, İhtimaller ve istatistiğin temel kavramlarını anlayabilme, Bilgi ve düşüncelerini anlatmada, bunlardan yararlanabilme, tüme varın ve tümden gelinle düşünebilme, üretebilen ve eleştirebilen düşünme yeteneğini geliştirebilme. Evet değerli dinleyenler, günlük hayatımıza küçük yaşlarımızdan itibaren giren matematikle yakinen ilgilenen, ve tarihe ismini altın harflerle yazdıran Müslüman bilginlerden birini tanımaya çalışacağız bugün. İbni Yunus'u. Ama önce yine güzel bir eser geliyor dostlar. Efendim, tüm Sesler Onda Güzel Değerli dinleyenler, bugün tanıyacağımız bilginimiz İbni Yunus. Asıl adı Ali İbni Ebu Said, Abdurrahman İbni Ahmet İbni Yunus, Ebul Hasan Es-Sedefi'dir. İlim dünyasında ve ülkemizde İbni Yunus, Auruf ise Aben Jonis adıyla tanınır. Miladi 950 yılında Mısır'ın Sait bölgesindeki Satfa köyünde doğdu. Fustat'ta yetişmiş ve hayatını orada geçirmiştir. Ünlü bir aileden gelir. Babası büyük bir hadis alimi ve tarihçilerindendi. Mısır tarihi adında değerli bir eseri bulunmaktadır. Dedesi ise İmam-ı Şafi Hazretlerinin yakınlarından ve ilim meclisinde bulunan bir zat idi. İlimle yakından ilgilenen bir ailenin oğludur. İbni Yunus, küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Nakli ilimlerde tanınmış bir aileye mensup olmasına rağmen, akli ilimlere, özellikle astronomi ve matematiğe ilgi duyan İbni Yunus, kısa zamanda din ve fen ilimlerini öğrendi. Özellikle astronomi ilminde derinleşti. Kabiliyet ve gayretleri sonucunda, büyük İslam astronom ve matematikçileri arasına girerek, zamanımıza kadar ulaşan eserleriyle ilim dünyasına büyük hizmetler sunmuştur. İbne Yunus'un hicri 399 şevvalinde, miladi haziran 1009'da Fustat'ta aniden vefat ettiğini, evinin civarına gömüldüğünü, kitaplarının da Kadir Bilmezoğlu tarafından tartıyla satıldığı kaynaklardan öğrenilmektedir. İbne Yunus, çağdaş manada ilmi inceleme ve gözlem metotlarına oldukça kavrayan ve uygulayan bir bilgindi. Ele aldığı herhangi bir konuyu ilmi metotlarla incelemeyi esas kabul ederdi. Battani ve Ebul Vefa'dan sonra en büyük Müslüman astronomdur. Matematik ve astronomideki geniş bilgisiyle İslam dünyasında şöhret bulmuştur. Will Durand ondan bahsederken onun en büyük astronomi alemi olduğunu söyler. Açık görüşlü bir bilgin olan İbni Yunus dillerde dolaşan rivayetlere inanmaz. Kesin olarak kanaat getirdiği şeylere itibar ederdi. Felsefesini üç ana noktada toplamıştı. 1- Hakikate ulaşmak için gerekli olan belge ve delilleri toplamaya dayalı ilmi prensibi kabul etmek. 2- Allah'ın yarattıklarında onun büyüklüğünü gösteren deliller bularak imanı kuvvetlendirmek. 3- Meşru nimetlerden faydalanmak. Yıldızların gözlenmesinde kullanılan ve görünüp kaybolma periyotlarının tespitine yardımcı olan rakkas, yani sarkaç aletini ve buna bağlı olarak saat kadranını ilk keşfeden İbni Yunus'tur. Rasat işlemlerinde rakkasın, yani sarkacın oldukça önemli bir yeri vardır. Çünkü zaman bu kadranla ölçülür. Batılılar, bunun keşfinin İtalyan bilim adamı Galile'ye ait olduğunu belirtmekte belirtmekteyseler de, kesin olarak söylenebilir ki, Saat rakkasını ilk defa bulan Galile değil, İbni Yunus'tur. Fransız bilim tarihçisi Sedilat, History General des Arabi adlı eserinde, Sarkaç ve kadranın İbni Yunus tarafından keşfedilerek ilk defa kullanıldığını belgelendirmiştir. Nalino'da araştırmaları neticesinde aynı sonuca ulaşmış ve bu hakikati itiraftan geri kalmamıştır. İbni Yunus fizik ve astronomide oldukça önemli olan Sarkacı ve onunla ilgili temel esasları Galile'den tam 700 sene önce keşfederek ortaya koymuş ve bu buluşuyla kendinden sonrakilere öncülük etmiştir. Galile, İbn Yunus'un eserlerinden ve araştırmalarından faydalanmış, onun tecrübeleri ve araştırmaları neticesi olan konuyu ayrıntılarına varıncaya kadar tetkik etmiştir. Böylece o, sarkaç kanunlarını bugün bilinen şekline sokmuştur. Sarkacın keşfi İbn Yunus'a, geliştirilmesi ise Galile'ye aittir. dönemlerinde yaşadığı, Mısır'da hüküm süren Fatımî halifeleri Aziz Billah Hakim bi Emrillah'ın astronomiye olan ilgileri, İbn Yunus'un ilmi şahsiyeti ve ortaya koyduğu başarı onların destek ve himayelerini kazanmasına neden olmuştur. İlim sevdalısı halifeler Mukattam daha üzerinde onun çalışmaları için bir rasathane kurdurmuş, o devrin en mükemmel aletlerini temin etmişlerdir. Bazı kaynaklarda bu rasathanenin kurulmadığı, çalışmalarını yaptığı yerin Karafe'deki İbni Nasr el-Maghribi Camii ile hustat yakınlarındaki büyük dedesi Yunus'un evi olduğu veya kendi ziyicinin leden nüshasına düşünmüş bir notta gözlemlerini bir Birketül Habeş mevkiinde yaptığını belirtmekteyse de kesin olan İbni Yunus'un bu çalışmaların nerede olursa olsun bir rasathanede yaptığı ve tarihe geçen sonuçlar aldığıdır. İbni Yunus burasathanede birçok inceleme ile gözlemlerde bulunarak 977 ve 978 yıllarında meydana gelen iki güneş tutulmasını en ince hesaplarla önceden tespit ederek büyük bir şöhrete erişti. Zira bu şekilde hassas ve dakik bir hesaplama o zamana kadar yapılmamıştı. Hicri 365-393, miladi 976-1003 yılları arasında kesintisiz sürdürdüğü gözlem ve incelemelerinin sonucunda kaleme aldığı ve Aziz Billah'ın 996 yılında ölümü üzerine tahta çıkan, hakim Bi emrillaha ithaf ettiği dört ciltlik Ez-Zicül Hakimi Yülkebir en önemli eseridir. Kendi adıyla veya Hakimi adıyla da bilinen bu Zic, yani Yıldız Kataloğu için İbni Hallikan, bunun büyük bir ziyci olduğunu, birçok ziyçler gördüğünü fakat onun gibisini görmediğini söylemektedir. İbni Yunus'un hazırladığı bu ziyç, astronomi, fizik ve trigonometri açısından oldukça önemlidir. Değerli dinleyenler, İbni Yunus 17 yıllık incelemeleri sonucunda 18 yıldızın gök küresindeki koordinat değerlerini bulmuş, yıldızların hareketleri, devirleri, ekliptik eğim, itidal noktalarının gerilemesi ve güneş paralaksı yani biri yerkürenin merkezinden, öbürü yeryüzünde bulunan bir kimsenin gözünden çıkan iki doğrunun, bir gök cisminin merkezinde birleşerek meydana getirdikleri açı hakkında, kendinden öncekilere göre daha doğru bilgiler vermiştir. Kendinden öncekilerin yıldızlar hakkında yazdıklarını kontrol etti. eksiklerini tamamladı. İbni Yunus'un hakimi adındaki zihci uzun bir mukaddime, yani ön sözle başlayıp, Burada her bölümün konuları açıklanmakta, yıldızlar, ay ve güneş tutulmaları ile ilgili gözlemler hakkında geniş bilgi vermektedir. Burçların eğiminin çok ince bir ölçüyle verildiği görülmektedir. 81 bölümden oluşan zicin en uzun kısmını teşkil eden ilk bölümünde İslam, Kıddi, Süriyani ve Fars takvimleri tarihleri birbirine çevirme kılavuzu ile birlikte verilmektedir ki bu tür tablolara Müslümanların hazırladığı ziyicilerde pek rastlanmaz. Gezegen boylamları hakkındaki 7 ve 9. bölümler ortalama hareket ve tadil cetvellerinden gerçek boylama hesaplamaya yöneliktir. İslam dünyasına hazırlanmış en kapsamlı astronomi cetvellerinden biri olan Ezzicül Hakimi, uzun astronomik çalışmalar yapan İbni Yunus'un astronomik sabitlere takılıp kalmadan onları yeni baştan araştırarak enteresan sonuçlar elde etmiş olduğunu ve önceden hazırlanmış ziçlerden hem müellifin hem de seleflerinin yaptığı gözlemlerin listesini vererek bir ayrıcalığını ortaya koymaktadır. Zeyj'in 12. ve 54. bölümlerini oluşturan siferik astronomide İbni Yunus'un en karmaşık problemlere dahi ehliyetle nüfuz ettiği ve bu konuda çok yüksek bir uzmanlık seviyesi tutturduğu görülmektedir. Her ne kadar sembollerle ifade etmeden sadece tasviri şekilde ortaya koyduğu yüzlerce formüle nasıl ulaştığını açıklamamışsa da bunların çoğunu Iraklı ve İranlı Müslüman bilginlerin geliştirdikleri sferik trigonometrinin kurallarına uygulamadan daha çok ortogonal izdüşüm ve çizim analemması metotlarıyla türetmiş olduğu kabul edilir. İbni Yunus, zaman ölçümü ve güneşin yüksekliğinden iz düşüm metoduyla güneş azimutunu belirleme konularında da yoğunlaşmış, ayrıca kıble ve belirli azimutlar için yapılan güneşin yüksekliğine dair ölçümleri cetvel haline koymuş, bu arada kıblenin tayini ile ilgili meselelere başka Müslüman astronomların getirdikleri geometrik çözümleri de özetlemiştir. Kitabının 26, 27 ve 35. bölümlerinde açıkladığı Güneş Saatine ilişkin Teorisi de uzmanca ve gerifttir. Ayrıca bu teoriden kendisinin hem yatay hem dikey saatlerle ilgili çalışmalar yaptığı anlaşılmaktadır. Zeyc'in 77 ve 81. bölümleri ise astroloji ile ilgilidir. Nasuruddin Tusi gibi birçok astronomi bilgini İbni Yunus'un zeyicinden çok faydalanmışlardır. Batı bile Kopernikus'a kadar İbni Yunus gibi bilginlerin cetvellerinden faydalanmıştır. Çünkü o zamanlar Avrupa diğer ilimlerde olduğu gibi astronomi ilminde de Müslümanlardan çok gerideydi. Gerek Kopernikus ve gerekse Fransız bilgin Laplace, İslam alimlerinin eserlerini etraflıca incelemiş ve oldukça istifade etmişlerdir. İbni Yunus, sadece astronomiyle meşgul olmadı. Asrında muteber olan diğer fen ilimleriyle de ilgilendi. Matematik ilminin dallarıyla uğraştı. Eseri Hakimiye'nin bir bölümü, matematik ve coğrafya ile ilgilidir. Trigonometri için büyük önemi olan dönüşüm, yani transformasyon formüllerini ilk defa ilim dünyasına kazandıran İbni Yunus olmuş, günümüz trigonometrisinde dönüşüm formülleri adıyla anılan formülleri eserinde açıkça izah etmiştir. Çalışmalarında kolay bir hesaplama metodu geliştirerek, logaritmanın temel prensibi olan çarpmayı, bölmeye çevirme ve usulünü bulmuş ve ilk defa kullanmıştı. Onun bu formülleri kullanarak hesap yapması, ortaçağ bilginlerini şaşkına çevirdi. Batılı bazı bilim tarihçileri, logaritmanın kaşifi olarak, 1550-1617 seneleri arasında yaşayan, İskoçyalı bilgin, John Nieper'ı kabul ederler. Halbuki onun bulduğu bu formül, kendisinden tam 7 asır önce, İbni Yunus'un kullandığı formüllerdendi. İbni Yunus'un bu ziyici, Bugün Kahire Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu eserin doğuda bir benzeri daha yoktur. Ziyiçin günümüze ulaşan 300 varak civarındaki bölümlerinin yazma nüshaları Leeds ve Oxford'ta bulunuyor. İbn Yūnus'un Ezziyül Hakimi'den başka günümüze ulaşan veya sadece adları bilinen diğer eserleri de şunlardır: 1. Kitābū Gāyetil Intifa. Mikat yani zaman ölçümü namaz vakitlerinin hesaplanması ile ilgilidir. 2. Kitabul Ceyp Sinüs kosinüs cetvelleri hakkında olup mevcut iki nüshasından biri Berlin'de, diğeri Dımaşk Darül Kitüb'ü Zahri'ye de kayıtlı bulunmaktadır. 3. Kitabul Meil Güneşin deklinasyon cetvelleri hakkındadır. 4. Kitabu't Tadilil Muhkem Güneş ve Ay'a ait tadil cetvelleridir. Ay cetvellerinin tamamı, Kahire, Darül Kütübül de kayıtlıdır. 5. Risale fi tariki istihraci Hattın niş bin nehar. Pratik astronomiyle ilgili olup, Teknusası Ambrosiyan'a da kayıtlıdır. 6. Kitab-ı bulûh-il-ümniye fîmâ yeteallâb bitulûci şîr al -yemaniye. İbn Yunus'un Ay'ın Zodya'nın herhangi bir burcundayken Sirius yıldızının doğuşundan çıkarılabilecek gizli anlamlar ve kehanetler hakkında kalem aldığı ünlü astrolojik eseridir. 7- Kitabuz Zil Tanjant-Kotanjant cetvellerine dairdir. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki İslam Bilginleri ve İcatları programında buluşmak üzere, hoşçakalın. İslam Bilginleri ve İcatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlap, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi,